İkinci cilt, 62. Mektup. İnsanın şerefi iman ile ve marifet iledir. Mal ile ve mevki ile değildir. İmanın kuvvetlenmesine çalışınız. Marifet derecelerinde yükselmeye gayret ediniz. Hadisi şerifte, ahiret için çalışanı Allahü Teala her arzusuna kavuşturur. Yalnız dünya işleri ardında koşanları helak eder buyuruldu. Geçim sıkıntısı olanın, bir işte çalışması caizdir. Kazanırsa iyi olur, kazanamazsa bu işin üzerine düşmemelidir. Uğraşmasının sonu gelmez, zararı artar.